Madenciliğe ait olduğu öğrenilen Bayramıç Kurşunlu'daki Feldspat madeni çalışmaları köylüyü tedirgin ediyor, tepkisini çekiyor. Bayramıç Orman İşletmesinin yol açımı için işaretlenmiş 260 ağacın maden sahası içinde yaklaşık 3000 ağacın kesileceğini beyan ettiği ne dile getiren Kurşunlu halkı bu kararların altında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun imzası olduğunu söylüyor.